sonra okunan ayetler ise kulu tefekküre davet ediyor. Kendi mazisine döndürüyor. Mazini bir düşün diyor. Biz diyor Cenab-ı Hak an insanın çamurdan süzülüp çıkaran bir özden yarattık. Topraktan olduk. Toprak yiyoruz. Yediğimiz bütün maddeler, sebzeler, meyveler, etler hepsi eser topraktan geliyor. Bu toprak terkibinden bütün mahlukat bu toprak terkibiyle besleniyor. Bir toprak terkibinden bütün mahlukata olan gıdalar çıkıyor, besinler çıkıyor. Cenab-ı Hak anladık, biz çamurdan süzülmüş çıkarıp bir özden yarattık. Bir nutfe. Oradan bir nutfe bir siper meydana geliyor. Hacmi ne kadar, büyüklüğü ne kadar, insan idrakinin ötesinde. O yok kadar şeyden, bu kadar içimizdeki cihazlar, içimizde çalışan bu fakülteler nasıl meydana geliyor? Sistem nasıl oturuyor? Zihni melekler nasıl getiriyor? Cenab-ı Hak insanı hep maziye davet ediyor, bir özden ve bir, bir lutfeden yaratıyor. Yani dön maziye kendini bir tefekkür et. Sonra Cenab-ı Hak onu sağlam bir karargahda nutfa haline getirdik biliyor. Karargah rahim, bir kemiklerle ya taşlar yapılmış bir şey değil, etten bir kalıp etten kalıp içinde Cenab-ı Hak onu büyütecek, muhafaza edecek. Sonra Cenabı Nutfe'ye diyor, alaka haline getirdi. Aşılanmış bir yumurta haline getirdik diyor. Hep burada halaka halaka halakna halakna geliyor. Bir yarılıştan bir yarılışa çeviriyor Cenabı Hak. Onu diyor bir alaka haline getirdik diyor. Oradan diyor alakadan diyor bir diyor mudga haline getiriyor. Çiğnemiş bir et haline getirdik diyor. Nasıl Kurban bayramında taze et taz mı zordur, diş izleri kalır, baktığımızda biçimsiz bir şeydir. O hale getirdik diyor, mudga haline getirdik diyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bunu diyor bir iskelete çevirdik diyor, bir kemikler içinde, izam kemikleri. Üzerine kasları sardık diyor. Onu diyor başka bir yarıza insan haline getirdik. Bu şekilsiz, biçimsiz, çirkin bir hale diyor, güzel bir insan haline getirdik diyor bu yaratıp en güzeli Allah pek yücedir diyor. Bu maziyle tefekkür etmemiz. Yine diğer bir ayet-i kerimede infitarda Cenab-ı Hak, ey insan seni şekilizlikten en güzel şekilde yaratan, Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Yani maziyecik düşün haline seni bu şekilde en güzel şekilde yaratıp seni dünyaya çıkartan, en güzel şekil veren Rabbine karşı seni aldatan nedir? Orada niye ilahi sanatı, ilahi azimeti görmüyorsun? Ondan sonra cana bir ömür veriyor. Bir imtihan ömrü veriyor. Bu imtihan ömrü de bir ibret, bir fanilik akışı. Ve mennu fil halk Baştan ömür zinde güç kuvvet, arkadan küsü fil halk o gücün kuvveti ters yüz olmasa. Efelaya kulun akıllerdirmiyor mu insan yolculuk nereye? Ondan Cenab-ı Hak sonra diyor bu yarıdışın anı muhakkak bunu bunun elbette öleceksiniz diyor. Kaf suresinde de ölüm serhoşluğu gelir de ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Ölüm serhoşluğu gelir de o anımızı Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Nasıl bütün dünyayla alaka kesiliyor. Bütün dünya önüne serseler hiçbir iş, kıymet yok sıfır. Sıfırlanıyor. Ölüm serhoşluğu gelir de ey insan senin öteden beri kaçtığı şeydir denir. Sura üfrülür, işte bu geleceği vaat edilen gündür. Hep Cenab-ı İstikbal'a ait bize sahneler bildiriyor. Dünyayı tek geliş, saf ve iman berraklar, tertemiz i bir hayat, ölüm ise ebedi bir yolculuğa istikametlenme. Cenab-ı böyle bir hayat tarzı olmamızı istiyor. Ondan sonra, ayetinkiler, sonra da şüphesiz sizler, kıyametini tekrar dirilteceksiniz. Ondan sonra İkra kitabek kefa binimsikel yeyme aleyke hasiba kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak hepsin yeter. Bellası dünya ebedi aleme giden bir istiosu. İmam Şafii Hazretleri istiosunda uyunmaz buyuruyor. Kur'an yasakları bildiriyor. Yasaklılar da cennete varılamaz. Günahlar ruha saçılan zehirler mesabesindedir. Sebatlar da elhamde cehenneme maniidir. Velhasıl ölümün sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. Cenab-ı Hak ver asri buyuruyor. zamanı yemin olsun. Her gün sınırlı hayatımızdan bir gün daha gittiğini hatırlamak icap eder. Hayatımızı ameli salihlerle, Allah'ın rızasını kazanacak amellerle doldurmamız icap eder. Tövbe ve duanın ehmiyetini idrak etmemiz lazım. Daima büyükler bu ölüm anından endişe etmişlerdir. Cenab-ı rahmetine sığınmışlardır. Hüsnel Hatim'in duası istemişlerdir. Bunun tersi olan süfli arıza düçar olanlar da okyanus ortasında dümeni arıza yapan bir gemi gibidir. Hangi girdafta batacağı belli değildir. Mevlana Hazretleri bu nefsin aldatmacılarına birkaç misal verir. Timsah der, parçalıcı bir hayvan der. Avını parçalar der, diş araları der, parçada hayvanların etlerine dolar, onu rahatsız eder der. Sahile çıkar, ağzını açar, bekler ki kuşlar gelsin, minik kuşlar o temizlesin ve rahatlasın. Bunun bir fırsat bilir. ağzın kuşlar dolar, onlar da sevinir, gıda bulduk diye. Ağzını kuşlar ağzını kapatır, hepsini yutar. İşte diyor hemen nefis, Timsağı diyor, seni böyle yutmasın diyor. Zaman timsağı seni böyle yutmasın diyor. Yine de diğer misal balık diyor, denizde bir sürü yiyecek vardır diyor. Cenab-ı Hak onun gıdan her türlü yiyeceği yaratmıştır diyor. Fakat diyor, o diyor, oltaya takılır diyor. Oltanın içindeki kancayı görmez. Kancanın üzerindeki yemi görür, yeme doğru gider ve kancaya takılır diyor. O şey kendi hayatını mahveder. Yine başka bir misal veriyor, kuzunun diyor, düşmanı kurttur diyor. Kurdun de en gevrek yiyeceği kuzudur diyor. Fakat diyor ne acayipdir diyor, kuzunun diyor kurda sevdalanmasıdır diyor. Nefsane ağzından rahm olmasıdır diyor. Bu diyor dünyada diyor nefsane ağzına rahm olan kimse diyor, gölgeye okunu çeviren avcıya benzer diyor. Adem bir misal veriyor. Avcı diyor, kuşun gölgesini kuş zannetti diyor. Okunu diyor, kuşun diyor, gölgesini çevirdi diyor. Daldaki kuş bile diyor, bu aptal güldü kaldı diyor. elası bu dünyaya dalanların, ahireti unutanların için dünyaya yeri farkında bulunmayan halini tasvir ediyor. alim'e 106. ayetiyle bitirelim. cenab düşün diyor. Nice yüzlerin ağırdı, nice yüzlerin karardı, o kıyamet gün düşün buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemizi son nefesimizin en hayırlı an olmamızı ihsan eylesin. Niyetlerimizi kendi rızasıyla telif eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah cennette buluştursun.